Muhterem efendim, Allah'a, peygamberine ve Kur'an'a teveccüh nasıl olmalı? En doğru bakış zaviyesi nasıl yakalanabilir? Bir müslüman için ne türlü davranışlar söz konusuysa teveccüh hemen onların hepsinde şöyle böyle kendisini hissettirir. Davranışlarda farklı bir çerçeve de ortaya konur, niyette farklı bir çerçeve de ortaya konur. İsterseniz namaz misaliyle meseleye bakabilirsiniz, yaklaşabilirsiniz. Yani namaz evvela bir niyettir. Halim, harici şartları yerine getirdikten sonra, haricin en sonu, dahiliyle harici arasındaki parçalardan bir tane, sondan sonra, hariç mi, dahil mi, iftidah, tekbir vardır. Yani niyet, namaza niyet etme demektir. Aklınızdan ne geçiriyorsunuz? Rabbimin bize farz kıldığı, belli erkana belli şerayite bağladı bu namazı erken ve şerayitine riayet ederek ikame etmeye Rabbimin rızasını kazanmaya matuf ben az mücezmu kast ededim diyorsunuz bu şimdi kalbi bir ameldir mesela sen fakat görüldüğü gibi hemen o kalbi ameli ortaya koyduktan sonra siz pratikte de namaz nedir onu orada temsil etmeye bakıyorsunuz. Bu da aslında bir teveccühtür. Allah'a farklı bir zaviyeden bir teveccühtür. Bütün teveccühler de böyledir. Teveccüh de, nazar da ortaya konduğu gibi esasen insanlara teveccüh de öyledir. Kur'an-ı Kerim'e teveccüh de öyledir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e teveccüh de öyledir. İyi bir teveccühle gökyüzünde, günün ortasında, güneşin her tarafı aydınlattığı bir dönemde cahiliyede, o çölde Şira yıldızını yani Sirüs'i görenlerden bahsedilir. Yani güneş her tarafı aydınlattığı bir dönemde gökteki yıldız ne kadar parlak olursa olsun, gören varsa burada çıksın ben de gördüm desin. Fakat gördük derlermiş. Demek ki bir zaviye yakalanma meselesi söz konusu, bir konsantrasyon meselesi söz konusu, imanın nazar isterseniz diyebilirsiniz o mevzuda, bir ısrar söz konusu. İşte bunlar çok önemli faktörlerdir yani. Nereden, nasıl bakacaksınız? Yüneş'i ne yanına alacaksın yani? Nasıl? Baktığın yeri işte karanlık bir şey haline, zavi haline getireceksin. Ve kendi bulunduğun yer işte şöyle olacak falan. Bütün bunlar ne gerektiriyorsa onların hepsini yapacaksın. Şiira yıldızını görebilirsin. Aynen öyle de. Eğer insanlar öyle, ön yargısız samimi, çok ciddi bir teveccühle Kur'an-ı Kerim'e baksalar, Müslümanlar onu şimdi anladıklarından farklı anlarlar. Gavurlar da mutlaka ondan bir şeyler anlarlar yani ön yargısız ona baktıklarını anlarlar. Hele yeni ifadesiyle bütüncül bir nazarla bakma imkanını elde ederlerse, öyle bakabilirlerse çünkü bazen bütününü görmeden sadece bir yerde bir hikayete takılabilirler. O ayet de onları alıp bir yere götürebilir yani. Dolayısıyla öyle bir noktadan hakikaten yürüyemeyebilirler. Siz anlıyorsunuz ne dediğimi. Ama umumi olarak bakabilirlerse Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'e büyülenmemeleri mümkün değildir. Yani onun kelam-ı ilahi olmasındaki sihri, büyüsü bahsetmiyorum ondan. Ben muhakkak ki külli olarak Allahçasını ortaya koyması, bu aynı zamanda insan idrakinin nurada nazar itibarı alınması. Evet, çok yüce hakikatlardan bahsediliyor ama burada. Fakat görülüyor ki benim hissim, şuurum, idrakim, bütün bunlarda nazar itibarı alınarak bu sözler öyle vaz edilmiş veya neyse öyle ortaya konmuş. Bütün bunları görme ona işte yargısız, külli bir nazarla bakmaya bağlıdır. Böyle bir nazarla bakan insan işte öyle bir teveccüh. Evet, çok şey istifade eder. Bu meselenin bir yanıdır sadece. Yani işte şiira yıldızına bakma gibi. Bir diğer yanı da şudur. Bizim nazar itibarı aldığımız, alacağımız, almayı düşündüğümüz şeyler sadece böyle maddi zaviye meselesi işte, bakış noktasını çok iyi tespit meselesi, imanı nazar meselesi değil. Aynı zamanda siz bakarken size özel mahiyette, hususi, ekstradan bir kısım lütufların da gelebileceği söz konusu olan mesellerdir Yani her zaman bir insiva meselesi söz konusudur. Siz teveccüh ettiğinizde, iki sıradan bir kısım teveccüflere masar olmanız söz konusudur. Belki Kur'an canlı gibi bir şeydir yani. Siz ona böyle tazimle, tekrimle, tebcille baktığınız zaman benden de bu kadar der yani. Tebcilinize, taziminize ve teveccühünüze göre benden de bu kadar der. Size açılır öyle. Manevi bir yanı vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hüzurunda öyle durduğunuzu düşünün. Yani bir bakarsınız, bakarken bir şöyle bakarsınız. Abdülmuttalib'in torunu, Ebu Talib'in yanında yetişti. İşte 4 yaşından sonra yetimdi falan bu. Okumadı, itmedi. Şimdi böyle bakınca Hüsat Hazretlerinin Efendimiz'le alakalı bahislerin birisinde yani tavusun hususiyetlerini arkada bıraktığı yumurtanın kabuğu içinde arama. Öyle değil mesele yani göklerde tayaran eden, neşettiği nurla serfiraz olan bir insan var. Şimdi onu mebleden müntehaya kadar birden nazar itibarı almadan göremezsiniz. Adam Abdülmuttalip'e takılıyorsa, Ebu Talip'e takılıyorsa, oymakta alınabilecek terbiyeye takılıyorsa, okumamışlığa takılıyorsa, kitap bilmemezliğe takılıyorsa, bütün bunlara dolayısıyla Efendimiz hakkında sağlam, isabetli bir karara varamaz. Bu meselenin mantıklı yolu. Bir diğer yolu da, siz ona tazimle baktığınız zaman onu da bilemeyeceği şekilde belki, sizin de bilemeyeceğiniz şekilde Cenab-ı arada çok ciddi bir koordinasyon hasıl eder. Siz hiç, hiç farkına varmadan adeta onun ruhuna nüfuz edersiniz. O da sizin ruhunuza nüfuz eder. Bilemezsiniz böyle bir irtibatı, böyle manevi bir iltisakı nasıl oldu, nasıl gerçekleşti ve ben nasıl böyle bir tesir altında kaldım, büyülendim onu bilemezsiniz. Huzurdaki insibani iki manası vardır. Yani bir her şeyin orada orijinalti olarak cereyan etmesi. Her şey adeta semavi, turfanda, nimetler gibi, meyveler gibi esas önünüze inip kalkıyor. Her gün yeni bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. Tabi o canlılığı bir başkasının duyması mümkün değildir. Yani biz her meseleyi ülfet ambalajı olarak alıyoruz. Onu duyamayız biz. Bir o yanı vardır. Bir de o zatın Huzurunda o zatın Allah'la irtibatını okumak mümkündür. O zatın öbür alemle irtibatını okumak mümkündür. O zatın din adına bir temsilci olduğunu okumak mümkündür. Ancak huzurda olabilir. Huzurda insiva vardır. Bir diğer manası da budur. Dolayısıyla böyle bir insiva atmosferi içinde siz onu duyarak hissederek ona teveccühünüz onun da ölçüde size açılmasına vesile olur. Güneş bakan çiçekler gibi tıpkı. Güne baktıkları sürece açık kalırlar onlar. Güneş görmezlerse kapanırlar onlar. İşte böyle teveccühye teveccüh dediğimiz şey budur. Bu zat karşı da böyledir yani biraz. Ona böyle deliller yoluyla bakarsanız deliller o medlulu kaldırmaz esasen. Deliller kendi problemleri olan esas. Zat-ülüyet mevzunda problem taşıyan insanın problemlerini izah etmeye matuftur. Delillerin iman getirme adına bir fonksiyonu yoktur. Belki siz, sizinle esas meddul arasındaki problemleri bertaraf edince Allah dilerse, meşi'ati taluk ederse sizin içinizde imanı yakar, imanı geliştirir, imanı ziyadeleştirir. Bu açıdan onlar maddi şeylerdir. Yani kelamcıların yolu, sadece şeytanın vesveselerini bertaraf etme, materyalist mülazaları bertaraf etme, pozitivist mülazaları bertaraf etme, naturalist mülazaları bertaraf etme, ona matuftur. İmanı hasıl etmez o deliller yani. Siz kendi problemlerinizi belki onlarla bertirerek, kıymeti yok bunların diyebilirseniz, işte o esnada o safvetinize, o saykıllanmanıza ilahi bir teveccüh olur. Cenab-ı Hak içinizde bir meşale yakar. Sonra imanla Allah'ı duyabilirsiniz. Ona karşı da teveccüh aynı şeydir. Hatta denebilir ki yani Hz. Üstad'ın huzuruna dünya kadar insan geliyor, parlamenterler geliyor. Ondan sonra akademisyenler geliyor, bürokratlar geliyor ama kimisi işte bir Zübeyir abi gibi geliyor, bir Sungur abi gibi geliyor, kimisi Hulusi Efendi, Refet Bey gibi geliyor. E kimisi de işte kibriyle, gururuyla geliyor yani, ilmiyle geliyor oraya, benciliyle geliyor, hele bir bakayım bir şey biliyor mu bu adam, Böyle geliyor. Kendine göre orada işte bazı şeyleri beğenmiyorsa ona doğru bilmiyormuş bunları da falan diyor. Ona göre geliyor. Dolayısıyla evvela maddeten bu insanın o havuzdan, o memda, men helul azbul mevruttan isfad etmesi çok zor. Zor çünkü o suyu bulanık görüyor. Bu sudan alınmaz diyor. Kabını ona daldırmıyor. Bir şey alma niyetiyle eğilmiyor ona da. E, saniyen hakikaten o zat bir mana aleminin kaynağı başında bulunuyorsa siz onu öyle teveccüh yapmadığınız zaman o zaman kasenize de müsaadenizle bir şey konmaz yani. İstihar edemezsiniz. Onun için teveccüh edenlere teveccüh edilmiştir. Siz daha aşağıya da indirebilirsiniz bunu. Yani bir doktor Mahmut Bey'e teveccüh, bir izah Bey'e teveccüh ederseniz bilemediğiniz şekilde onlardan da teveccüh gelebilir. Fakat benim gibi bir adam derseniz filan evet onları da böyle sıradanlık içinde ele alırsanız Bence kendi istifadenizin yolunu daraltmış olursunuz, belki de tıkamış olursunuz. Kendi yolunuzu tıkamamak için bir hüsnü zanla onunla sizin aranızda sürekli bir kanal oluşturmanız lazım. Bu kanalın adı hüsnü zan kanalı, bu kanalın adı teveccüh kanalı, bu kanalın adı beslenme kanalı, bu kanalı açık tutarsanız siz sürekli, onun yanında bir şey olmasa bile onu ve sizi gözeten zat sizi mahrum bırakmaz, onu da etmez. Çadır meselesini hatırlayın yani diyor. Müşirler, şunlar bunlar, yıldızlarını takmam üzere yanıma gelebilirler. Fakat bizi gören, neden, bilen zat onları orada ikramsız bırakmaz. Bileceksiniz bunu. Çünkü hepimizi her şeyle, her şeyiniyle gören, bilen birisi var. Dikkat et burada senden, benden başka birisi var. Her şeyimizi gözetliyor, her şeyimize bakıyor ve bizi tavır ve davranışlarımızla değerlendiriyor. Ona göre bir kısım varidat ve mefhubenlere masar kılıyor. Yani teveccühe bakarken böyle bakmak lazım ama herkese karşı teveccühe, İslam dinine karşı teveccüh de böyle olmam. Yani öyle bakarsanız ondan istifade edersiniz. Yoksa onu bir kısım oryantalistlerin böyle İslam'ı karalama adına yorumladıkları İslam seriyeleri Onların İslam seriyelerine yükledikleri manalarla meseleyi ele alır, tahlil ederseniz Haşhi Efendimizi günümüzde bir kısım radikaller gibi müteal edersiniz. Dolayısıyla onun fezinden mahrum kalırsınız. Dolayısıyla ona öyle bakarsınız. Onu öyle bakınca da sizden farklı göremezsiniz. Sizden farklı göremeyince de bir farklılığa müsaadenize mazhar olamazsınız. Farklılığa mazhariyetin yolu farklı görmeden Farklı duymadan, farklı bakmadan geçer yani. Evet, irtidatlarda bakış bulanması vardır. Geriye durmalarda bakış bulanması vardır. Önce doğru görüyorken bir mesele başını döndürmüştür, bakışı bulanmıştır. Dolayısıyla önce ak dediği şeylere kara demeye başlamıştır. Eski münafıklardan günümüzün nifaka sürüklenmiş insanlarına kadar. Bunlara başı dönmüşler nazarıyla bakabilirsiniz. Dün öyle değildi. Teveccühler vardı belli ölçüde. Ve bir şey daha anlayabilirsiniz bundan. Hiç kimse akıbetinden emin olmamalı. Her zaman en müstakim insanlardan bir kısım münafık Bel-Am İbni çıkabilir. Bir kısım Bersisalar çıkabilir. Bir kısım İbni Selullar çıkabilir. Bir kısım İbni Sebe'ler çıkabilir. Bir kısım salebeler çıkabilir. Bir kısım bilmem bilmem. Kuzmanlar çıkabilir. Hafizan Allah. Ve iyiyakum. Teveccühte ısrar ve temadi buyurmuştur. Israr Bazen on sene bir şey için teveccüh. Evet, bıkmadan. Nazarıyla kuluçka hayatını devam ettiren canlılar vardır. Vücudunun hararetiyle devam ettirenler vardır kuma gömen orada bekleyenler, mevsimini, huruç mevsimini bekleyenler vardır. Her şeyin bir vakti merhunu vardır. O ana kadar aktif sabrını beklemek lazım. Karıştırarak, kurcalayarak, ama mutlaka onları bir yere götürmeye matuf, azimle, cehitle, gayretle. Budur. Üstad Hazretleri sabır mevzunda, işaret ettiği gibi yerde durur beklersin beklersin beklersin de sabrın tükenir çıkar gidersin. Çıkar gidersin demek uygun. Sonra bakarsın işte o zaman beklediğin şey oldu. Oldu ama fakat siz berbat ettiniz işi. Bir yerde belki 5 sene bekleyeceksin. 4 sene 11 ay beklersin. 11 ayın yarısını da beklersin. 11,5 ay beklersin. Bir 15 gün daha beklemen lazım ösen orada. Fakat sabırsızlık eder, çeker gidersen beş sene beklemen boşuna gider orada. O olacaktır ama fakat sen sabırsızlıkla kaybettin demektir. Bunun gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bu işi tamamlayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz diyor. Demek ki tamamlanmamış işler biraz o işin temsilcilerinin kusurlarından dolayı tamamlanamıyor. Temadi meselesinde imtihanı kaybeden çok insan vardır. 66 yaşındayım, kaç sene yaşarım belli değil, kaç ay yaşarım belli değil, kaç gün yaşarım belli değil. Kaybetmeden üdüm kopuyor, yüreğim ağzıma geliyor. Hiç kimsenin teminatı yoktur. Nice Servi Revancanlar, Nice Gül Yüzü Sultanlar, Nice Hussev gibi hanlar, Çamlar gibi devrilip gitmişlerdir de kimse onları ayakta tutamamıştır. Mümin doğmuş, mümin yaşamış, kafir olarak ölmüşlerdir. Hiç kimse sevinmez buna. Ben de sevinemem, siz de sevinemezsiniz ve zaten sevinmezsiniz. Ama bu bir halide. Caminin önüne gömülüp Orada ahirete yürüyen zangoçlar olduğu gibi Kilisenin çevresinde vefat eden Camiye mehrab olacak kıymete ulaşan insanların sayısı da az değildir İmparatorun sarayında peygamber görmemiş kadının, prensesin Dini Muhammedi, İslam'a Girdiğine dair misal görmüştünüz. İbrahim Havaz. Cami çevresinde de nece mürtetler var. Mürted. İrtedde, ertedde, irtidada, fehve mürted. Din bu ismi koymuş ona. İsmi fail. Muhterem efendim, dünya hayatında daima korku içinde mi yaşamalıyız? Korku yaşamazsanız ahirette korkmanız mukadderdir. Dünyada insan korku içinde yaşamalı. Ve ehl-i sünnet ve cemaat o mesele beynel havf ve reca demişler. Havf ve reca dengesini kurabilmek kendi hayatında. Hayatını havf ve reca dengesi içinde götürme. İstikamet odur. Öyle korkacaksın ki yüreğin ağzına gelecek öyle de ümitleneceksin ki diyeceksin benim bütün amellerim zayi olsa bile kelimeyi tevhid gibi bir sermayem var benim niye yeser düşeceğim ki İbrahim etemi hatırlayın yine ve in yekü ya meymin kad asaka ve lem yescud limabudin siwaka ey her şeyi görüp gözeten benim Rabbim senin bu kemter kulun sana isyan etmiş olsa da fakat sen biliyorsun Senden başkasına secde etmedi. İşte sermaye bu. Evet. Reca bu. Hafti Kendini görme kabul etmedi o. Ölü olan kurtulur. Öbürü nefis ve şeytan tarafından yutulur. Ve leu fil hübbe arba. Lema dâyye araba. Lema dâyye elfuâdu. İlâ sivvâk. Sen bana lazım değilsin diye kati alâka etsen dahi, ben yine senden kati alak etmem. Gönlüm senden başkasına katiyen teveccü etmez, edemez. Bir mevize münasebetine nakletmişimdir, belki belki çok defa da nakletmişimdir. Derler ki menkübelerde, menkübeye geçtik. Bir hak dostu etrafında bir sürü insan var. ve teveccüh, taatisi yaşanıyor. Orada. Ve bir gün bunlardan pek çoğunun ufku açılıyor. Sonra bakıyorlardı ki önlerindeki rehberin imamın durumu hiç de iyi görünmüyor. Öbür, öbür alemde şaki görünüyor. Levhi mahfuzu hakikatta veya levhi mahve isfatta Geliyor geliyor. Şekavet karesi onların gözlerini ışıyor. Bunu böyle görünce de onun etrafında Muratlar'ın ondan arayanlar dağılıyorlar. Birisi kalıyor her şeye rağmen. Hazret çağırıyor onu bir gün. Diyor. Arkadaşların çekti gittiler. Niye? Diyor. Sen kaldın. Lemci mi? Diyor. kaçmak cevapla da veriyor. Doğru söyle diyor. O biliyor. Diyor ki efendim diyor sizi şakim şehadet etmişler diyor ondan tebessümü diyor. Acı açık. Ben diyor o yazıyor da kırk senedir görüyorum. Bana bir kapı gösterin onu değiştirmek için tebevcü edeyim diyor. Bana çok önemli gelir bu. Senden başka efendim on ikinci notayı hatırlayın ya. Yani. Kime gideyim? Senden başka kapı mı var ona iltica edeyim? Senin Said ismindeki mahlukun, hem müsi, hem müsi, hem günahkar, hem efendisinden kaçmış bir asi, bir şaki olduğu adı 40 sene sonra sana iltica etmek istiyordu Başka kapı yok. Başka kapı yok, yüz nazımda da var. Sana da yandım. yandım. Boyanla boyandım. Zannım o ki iyi bir kapıya dayandım.